Multimedia Dictionary Merhaba arkadaşlar Yazdığımız tanıtım yazısından sonra Yeni sözlüğümüz hakkında bilgimizi dilerseniz biraz daha genişletelim. Efendim, niye böyle bir sözlük hazırladık? Neden böyle bir girişimde bulunduk? Bildiğiniz gibi insanlar genelde üç tipi ayrılır öğrenme açısından: görsel, işitsel ve dokunsal insanlar. Görsel insanlar görüntüleri, çizgileri, tabloları severler. İşitsel insanlar ise duymayı, konuşmayı, anlatmayı severler. Dokunsal insanlar ise konuyu hissetmelidir. Onlar için hissetmek, yaşamak çok önemlidir öğrenme açısından. İşte biz de sözlüğümüzü hazırlarken... Nasıl bu üç insan grubuna da aynı anda hitap edebiliriz diye düşündük ve böyle bir şey ortaya çıktı. Her kelime için bir resim koyalım istedik ki görsel insanların hafızasında kelime daha iyi yer etsin. Bu resim kelime ile birebir eşleşmeyebilir. Önemli olan kelime ile uzaktan yakından... Küçücük de olsa bir bağlantı kurulabilecek bir resim olması zaten gerisini beyin halleder. Aradaki ufacık bir bağlantı kelimenin hatırlanmasına yeter. İşitsel insanlar için her kelimeye bir seslendirme eklemeyi düşündük. Bence bu da güzel bir seçim. Çünkü kelimeyi hem görüyorsunuz, hem duyuyorsunuz. Ve öğrenme katsayısı mutlaka artacaktır. Burada şunu belirtmekte fayda var. Her insanda bu üç öğrenme tipi de var. Yalnız bunların bir tanesi baskın oluyor. Yani siz hem görsel, hem işsel, hem dokunsal... Sistemlerinizi kullanıyorsunuz öğrenirken, yalnız birisi öne geçiyor. Bu sözü kullandığımız takdirde bütün sistemlerle beynimize ulaşmış oluyor kelime. Kelimeyi görüyoruz, duyuyoruz ve en son anlatacağım hafıza ilişkisiyle kurarak sanki dokunuyormuş gibi, sanki e, tadıyormuş gibi kelimeyi yaşayacağız biraz. Benim düşünceme göre e, dokunsal temsil sistemine karşılık bulan hafıza ilişkisi kurmak nedir? Aslında sözlüğün en önemli ayağını bu oluşturuyor. Çünkü gördüğünüz, yani kelimenin resmini gördünüz. Evet güzel ama daha sonra bakmanız gerekir tekrar. Çünkü unutabilirsiniz. Unutmak kötü değildir. Olabilir, tekrar edeceğiz ve hatırlayacağız. İşittiğiniz kelimeyi evet unutabilirsiniz, tekrar duymanız gerekir. Yalnız hafıza ilişkisi kurmak kelimeyle ilgili bambaşka bir olaydır. Bu tekniği kullanarak günde yüzlerce kelime öğrenebilirsiniz. Aslında amacımız yüzlerce kelime öğrenmek değil. Ancak bazı günler olur ki beş kelime öğreniriz yalnız onları hatırlamakta dahi zorlanırız. Hafıza ilişkisi sistemi, öğrendiğimiz kelimeleri daha kalıcı, daha kısa sürede öğrenmemizi sağlar. Peki bu sistemin en basit şekilde özü, özeti nedir? Efendim, biz insanlar yeni bir bilgiyi öğrenirken mutlaka beynimizde var olan bir bilgiyle onu ilişkilendiririz. Bu kurala göre hiçbir şey bilmeyen bir şey öğrenemez. İsterseniz buna şöyle bir örnek verebiliriz. Hep meşhurdur. İtalya'nın haritası çizmeye benzer. Ancak Macaristan'ın haritasını sorsan kaç kişi hatırlayabilir bilmiyorum. Peki bu farkı oluşturan şey nedir? Evet, İtalya'nın haritasının neye benzediğini bilirken Macaristan haritasını hatırlayamıyoruz. Halbuki İtalya'nın haritasıyla meşguldü olmamışızdır. Belki birkaç kez dünya haritasında görmüşüzdür. O kadar. Sebebi şu ki çizme dediğimiz nesne sizin daha önceden beyninizde yer alan bir veri ve siz İtalya'nın haritasını gördüğünüz zaman Evet bu çizmeye benziyor diyorsunuz. Yani beyninizde önceden bulunan bir bilgiyle yeni gördüğünüz o harita, o şekli eşleştiriyorsunuz. Ve artık iki nöron arasında yeni bir bağlantı oluştuğu için sizin bu bilgiyi unutmanız mümkün olmuyor. Peki bu güzel sistemi zaten... Öğrenme şeklimiz olan bu sistemi, kelimeleri öğrenirken nasıl kullanabiliriz? Hemen bir örnekle açıklıyorum. Diyelim ki kar kelimesi, bildik bir kelime, araba demek. Şimdi bunu bilmediğimizi farz edelim. Ve bu kelimeyi bu hafıza ilişkisi sistemiyle nasıl öğrenirdik? İlk etapta düşünüyoruz. Kar kelimesinin okunuşu. Evet. Bu bize neyi çağrıştırıyor? Bildik bir şey. Evet. Kar, kış aylarında gökyüzünden yağan, suyun katılaşmış halidir. Hepimizin bildiği bir şey. Şimdi, işin geri kalan kısmı, bu bildiğimiz şeyle yeni kelimeyi eşleştirmek. Mesela nasıl yapabiliriz? Kar, gökyüzünden... Aşağı doğru yağıyor. Evet. Kelimemiz ise araba. Yani kelimenin anlamı. Kelimeyi duyduğumuz anda anlamını hatırlamalıyız. O halde gökyüzünden yağan beyaz arabaları hayal edebiliriz. Bu hayali, bu ilişkiyi kurduğunuz zaman artık o kelime bizim için unutlamaz olacaktır. Hayal dedim. Bu sistemin en önemli noktası da hayal kurmaktır. Yani kurduğumuz hafıza ilişkisini akıl gözümüzle görmemiz lazım. Ayrıca hayal ederken, beyin hangi hayallerden hoşlanır diye yazıda da bahsettiğimiz maddeleri uygularsak bizim için son derece güzel olur hayali hatırlayabilmek. Sistem gayet basit. Yeter ki sadece bunu kullanmaya karar verin. Bu karar verdiğiniz zaman beyniniz sizin için çalışmaya başlayacak ve kelimelerden yeni hafıza ilişkileri aramaya başlayacak. Şahsen bende öyle oluyor. Zaten İngilizce hafıza ilişkisi kurmaya çok müsait bir dil. Eğer sözlükleri incelediyseniz, kelimeler birbirinin kaynaşımından oluşuyor. Böyle hayli kelime var ve bunlar etkili bir hafıza ilişkisiyle kolaylıkla öğrenilebilir. Peki, okunuşlarıyla benzer, yani İngilizce kelimenin okunuşuyla ilgili hafızamızda bir veri yoksa, Mesela İngilizcede image kelimesi. Bununla ilgili hafızanızda bir kelime yok. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Bu durumda da şöyle yapabiliriz. Kelimenin harflerinden ayarlayabiliyorsak bir kelime oluşturacağız. Mesela image kelimesinden evet bir sesli kelime bulamadık. Yalnız bu kelimenin içinde sizin de gördüğünüz gibi imge kelimesi var. İmge. Son derece benziyor. Bu durumda imge kelimesiyle imiş kelimesinin anlamı arasında bir hayal ilişkisi kurabilirsiniz. Beyin bu kelimeyi de mükemmel bir şekilde kaydedecektir. Niye? Çünkü küçücük de olsa arada bir bağlantı kurulmuştur. Evet bağlantının en iyisi kar örneğinde verdiğimiz gibi ses şeklinde olandır. Yalnız bu imiç kelimesinde de beyin maksimum performans gösterecektir diyebilirim. Evet belki de Kurduğumuz hayalleri Saçma bulabilirsiniz Doğru Yalnız şunu söylemeliyim ki Bu hayalleri sürekli hatırlamayacağız Yani bunlar Sadece Kelime Beyne tamamen yerleşene kadar Yani bu hayalleri Bir askı gibi Ya da bir mandal gibi düşünebilirsiniz Şu an Apple nedir desem hiç düşünmeden cevap verirsiniz. Aynı şekilde bir süre sonra hafıza ilişkisi kurduğumuz kelimeler de bu seviyeye gelecektir. O zaman biz artık hayalleri hatırlamayacağız. Sadece kelimenin kendisi ve anlamı aklınıza kalacak. Bu ise bizim için çok büyük bir avantaj. Bu sistemi kullanalım derim. Buradaki sözlükte birbirimize yardımcı olalım derim. Akıl akıldan üstündür. Daha önemlisi insanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır Bu iki kayde ölçüsünde burada kendimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Sizin de her türlü katkılarınızı, önerilerinizi, eleştirilerinizi bekliyoruz. Hep birlikte yaratıcımızın bizlere doğarken armağan ettiği o mükemmel, o muazzam beynimizi, hafızamızı daha iyi, daha verimli, daha güzel kullanacağımız Günlerde olduğumuzu hayal ediyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Fon müziği için Türk Müzikisinin araştırma ve tanıtma grubuna teşekkür ederiz.